Foto Müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Bir foto müze programında yeni konularla yine karşınızdayım. Bugün değerli bir konuğumuz olacak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi Saliha Rama, Aynı zamanda benim çok yakın arkadaşım. Saliha merhaba, hoş geldin. Merhaba Gülderen, hoş bulduk. Evet, teşekkür ediyorum, kırmadın beni. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Değerli dinleyiciler, bugün Saliha ile bir kitap üzerinde konuşacağız. Metinlerini Salih kalemi e aldı. Bir Bilimsel Yolculuğun Fotoğrafları kitabımızın ismi. Cafer Türkmen'in 1950'li yıllarda Kurt Kozfik'le birlikte yaptığı Bilimsel Bir Yolculuğun Fotoğrafları bunlar. Ee, Saliha senden duyalım. Ee, bu kitap nedir, önemin nedir, neyin kitabı, neyi anlatıyor? Senden dinleyelim bunları. Bu kitap Türkiye'de 1950'lerden önce İç güvenlik nedeniyle yabancıların suratın öte yanına geçmeleri yasakmış. Bu yasak kalktığı zaman, e, orijinal profesör doktor, e, kuzostikli eşeli honoré kuzovik e, bir araştırma yapmak için e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir e, talepte bulunuyorlar. Aslında araştırmanın nedeni de bir doğa tarihi müzesi kurmak istiyorlar. Çünkü bunun için oralara gitmek istiyorlar. E, ve iki tane gezi düzenleniyor. Bunlardan bir tanesi 1952 yılında, bir tanesi 1954 yılında. E, bu kitapta e, o gezi esnasında çekilen fotoğraflar var Cafer Közmen tarafından. Fakat e, kitabın içeriğinde... Bilimsel fotoğraflardan ziyade yörenin doğasını, coğrafyasını, insanını anlatan fotoğraflar var. Çünkü Cafer Hoca gündüz bilimsel fotoğrafları çekmiş. Diğer dinlenme zamanlarında da şu an bu elimizdeki kitabın içindeki fotoğrafları kendisi etmeyecek. Burada araya girmek istiyorum değerli dinleyiciler. Cafer Hoca'nın oğlu Sayın profesör doktor Metin Türkmen. Bize güzel bir jest yaptı ve programımızı dinleyen Foto Muzi Türkiye adlı Instagram hesabından yazan ilk 30 kişiye Cafer Hoca'nın bu kitabını hediye edecek. Yani bir bilimsel yolculuğun fotoğrafları adlı kitabı Foto Muzi Türkiye adlı Instagram hesabından. Ben kitapla ilgili bir post paylaşıyorum şu an ve ilk yazan bu postun altına ilk yazanlardan 30 kişi bu kitabımıza sahip olabilecek. Evet, devam edelim. Bu fotoğrafların önemi nereden geliyor? Mesela e, Anadolu'da e, bu tarz fotoğraflar, Anadolu'nun fotoğrafları ne zaman çekilmeye başlandı? Şimdi Anadolu'nun fotoğrafları Osmanlı'da da var. Çok o, fazla olmamakla birlikte. Orientalistler tarafından olsun, yerel fotoğrafçılar tarafından, fotoğraflar Hı -hı. da olsun. Ama e, bu kadar çok, bu kadar yoğun. Ve e, bu kadar estetik fotoğrafların bir arada olduğu çok az e, fotoğraftır, çalışmış fotoğrafçı var. O bakımdan çok önemli. O yıllarda çünkü henüz popüler kültür oralara girmemiş, yeni yeni girmeye başlıyor. Bozulmamış son zamanların fotoğrafları olması bakımdan çok değerli. Bu arada e, Cafer Türkmen'le ilgili e, alanı fotoğraf olmayanlar için çok kısa bilgi vermek istiyorum. 1920 Ordu doğumlu. 1937'de Balıkesir Necati Bey ilk öğretmen okuluna gidiyor Cafer Hoca ve 1943 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü resim İş bölümüne giriyor. Hatta burada da Şinasi Barutçu onun hocası oluyor. Bu çok önemli. Şinasi Barutçu da bizim için önemli bir isim. Yani Cafer Türkmen e, resimle de ilgili bir kişi ve bir ara Bedirahmi ile de tanışıyorlar. E, öğrencisi oluyor değil mi? Yanlış mı biliyorum? fotoğrafları çekmesinde de Katkısı oluyor bildiğim kadarıyla. Ee, şöyle ki e, Şinasi Barutçu ile tanıştıktan sonra Cafer Hoca aslında resim kökenli biri olmasına rağmen fotoğrafı çok büyük bir merak salıyor ve bizzat Şinasi Barutçu'dan fotoğraf dersleri alıyor. Sonrasında e, İstanbul'da e, resim öğretmeni olarak göreve başlamasına rağmen Ee, bu hidrobiyoloji Enstitüsü'ne fotoğrafçı arandığını öğrenince oraya görevlendiriliyor. Osman'la da birlikte aynı zamanda çalışma imkanı buluyor Cafer Hoca. Osman e, aynı zamanda İstanbul'da reklam fotoğrafları çeken bir stüdyoya sahip Beyoğlu'nda. Cafer Hoca e, orada onunla da çalışma imkanı buluyor. Çok ilginç. Yani e, Türk fotoğraf, evet, fotoğraf tarihinde iki önemli isim. Yani e, fotoğraf eğitimini Cumhuriyet'te başlatan ilk kişi Şinasi Barutçu ve Otmar'la birlikte çalışmış Ve bundan sonra da artık resmi bırakıp doğrudan fotoğrafa yönelmiş. Dolayısıyla akademide fotoğraf, o zaman fotoğraf bölümü yok, fotoğraf atölyesine gitmeye başlıyor. Ve orada Bedir Rahmi ile çalışıyor. Bedir Rahmi'nin derslerine de devam ediyor bir süre hoca. Ve Bedir Rahmi ondan her seferinde Anadolu'yu fotoğraflamasını özellikle rica ediyor. Bütün bu o, konuşmalar sonrası Anadolu'ya gittiğinde de hoca e, bol bol Anadolu fotoğrafı çekiyor. Mesela Anadolu fotoğraflarını biz en çok e, Doğu, Güneydoğu, işte o dağlar e, Beritan aşiretini en yakın şeyde görüyoruz. Sikret Otyam'da. Ama Cafer önce ondan 10-15 yıl kadar önce Anadolu'ya o mekanlara gidip e, fotoğraflamış Doğu ve Güneydoğu coğrafyasını ve yaşamını. Evet harika. Şimdi bu kitapta yine ben sormak istiyorum. Bu Kurt Kozvik'te çıktıkları bu seyahatin amacı neydi? Biraz açar mısın? Tabii ki. Şimdi aslında Kurt Kozvik, Almanya'dan Hitler'den kaçıp gelen bir bilim insanı. Bir şey duymuş, vantuzlu bir balık türü olduğunu duymuş. Hakkari ve Van civarında olduğu sanılan ve denizden tatlı suya geçiş yaptığı düşünülen vantuzlu bir balık olduğunu duymuş. Bu hikayenin peşine düşüyorlar vantuzlu balığı bulmak için aslında. Ve e, en sonunda e, bu coğrafya bakımından da çok önemli bu balığı tezir sayında buluyorlar. Gezinin e, birinci gezinin asıl amacı bu. Bantuzlu balığı bulmak. Nasıl geçiyor peki bu seyahat? Yani şimdi yakın bir tarih gibi gözükebilir ama o zamanki koşullar, coğrafyanın durumu, e, iklim nasıl? E, bir kere çok zor. Niye çok zor? Bir kere fakirlik çok var. 1945 yılı sonrası, yani savaş sonrası, 2. Dünya Savaşı sonrası yoksulluk çok var. İkincisi, teknik olarak çok sıkı sıkıntılar var. Yol yok. şekilde. Mesela fotoğraf makineleri şimdiki kadar hızlı değil. Filmlerin hızı yavaş, e, makinelerde telemetre ve pozometre yok. Yani e, fotoğraf çeken kişi her şeyi manuel, eliyle yapmak zorunda. Uzaklığı ayarlayacak, e, onun netliğini yapacak, e, ışığa diyafram verecek bir okturatör. Dolayısıyla hareketli konular çok kaçıyor hızlı bir şekilde. E, ve e, bu coğrafyada yollar çok yok. Yani, yani şehirlerde var belki ama... Bunların araştırma yaptığı yollarda çok yok. Patikalar ve kayalar arasında katır üzerinde yürümek zorunda kalıyorlar. Kilometrelerce mesafeyi katır üstüne gidiyorlar. Ve uçurumlar var, katırın ayağı bir kayta düşebilecek şekilde. Bir de e, eşkıyanın kol gezdiği, e, bu Caper hocanın tanım olduğu için söylüyorum alanlar Ve bunlara jandarma eşlik ediyor. Arazi yapısı çok engebeli, e, sıcak ve toz nedeniyle iklimsel zorluklar var. Aynı zamanda e, Cafer Hoca bir eliyle katırı idare edilip diğer eliyle de fotoğraf çekmek zorunda. E, çok zor şartlarda çekilmiş fotoğraflar dolayısıyla. Çok hızlı karar verip, e, kadrajı hemen yapıp, tekniğiyle halledip e, çekilmesi gereken fotoğraflar. Ama e, hızlı düşünmek e, ve estetik altyapısı olduğu için Cafer Hoca hakikaten çok güzel, şiir gibi fotoğraflar çıkarmış burada. Bazı kazalar da geçiriyor Cafer Hoca. Evet maalesef çok e, kere katıdan düştüğünü e, söylemişti. Hatta bunlardan bir tanesinde e, seyinde o kadar ciddi bir şey olmuş. İstanbul'a döndükten sonra küçük bir operasyon geçirmek zorunda kalmış. E, bir hayli hastalıklar geçirmişler. E, Muhtarbaşoğlu. yine geziye katılanlardan birisi e, çok kötü e, ateşlenmiş. Kendisi e, yine sıtmalı hastalığı tekrar etmiş. Bu 22 gün boyunca başlarına e, gelmeyen kalmamış bu gezide. Çok zor bir coğrafya ve şartlar çok zorundaydı. Evet, çok uzaklarda kalmış gibi. Halbuki çok da yakın bir tarih ama zorlu şartlar vardı. Peki, e, şimdi ekip kaç kişiydi, nerede kaldılar, ne yaptılar, neyi araştırdılar? Bu konuları biraz daha değişelim. Ee, tabii ki e, Kuskosvik e, Doğa Tarihi kurmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na götürdüğü öneri sonucu aldığı bütçeyle bu gezilere başlıyor. Ee, yanında Leonore Kusvik var. Ee, yine e, Türkiye'nin bilimsel evet, Türkiye'nin bilimsel ilk terpetolojisi olan Muhtar Başoğlu var. Asistanları Perihan Şadoğlu var. Bir de yardımcıları Cevat Altok. Altı kişi. Altı. Ee, bu altı kişi Bundan tam tamına 70 yıl önce 1 Ağustos ayında yola düşüyorlar. Bir öncekiden net koltuğuna gidiyorlar. İşte kimi zaman katır, kimi zaman gemi, kimi zaman araba kiralayarak çalışıyorlar. Bu 6 kişi e, öğretmen evlerinde kalıyorlar. Otelde. Bazen karakıl çadırlarda sabahlıyorlar. İşte gittikleri yerde ne varsa. Yani her yerde otel yok. Bazen bir e, Şey, okulun sınıfında kalıyorlar, bazen de yol kenarında kıvrılıp yatıveriyorlar ve e, gündüz kelebek tepçesiyle uçan kanatlıları, böcekleri, sulardaki balıkları avlıyorlar, örnekler topluyorlar. fotoğraflar yine Cafer Sıtmen tarafından çekiliyor. Şimdi biraz da güzergahtan söz edelim isterseniz. Tabii. E, 1952'deki birinci gezinin güzergahı şöyle. E, Haydarpaşa'dan trenle Kotalına gidiyorlar önce, oradan Tatman e, Nemrut Krater Gölü'ne çıkıyorlar. Yavaş e, Van, Hakkari. E, hocanın buralarda hatta her gittiği yerde aşarları, e, çok güzel şehir panoramaları var. Yani şu anda hatta e, ben bir arkadaşımı gösterdim, bak burası Van dedim, iddia etti ki burası Van değil. O kadar başka, o kadar değişik. E, Ee, Hoşap Kalesi, güzel Vadisi'ni geçerek Başkale'ye geç geçiyorlar. İşte Şırnak var, Mardin, İlyad, Kızıltepe, Antep, Ufah, Mardin, Birecik, Tekeraynakları çekiyorlar, Siyarbakır gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun e Neredeyse tamamını kapsayan, ilçeleri, köyleri dahil çok büyük bir alanda çekilmiş bu fotoğraflar. Coğrafyayı da anlatması bakımından, insanı da anlatması bakımından hakikaten çok değerli belgeler günümüzde. Peki, ee, sen kitapta yer alan fotoğrafları nasıl değerlendiriyorsun? Yani neleri anlatıyor? Çünkü sen hocayla da görüşüyordun, yakındınız. Bunlarla ilgili anılarını anlattı. Ee, sana. Sen de bizlerle paylaşır mısın bunları lütfen? Tabi anılarını paylaşmadan önce e, fotoğrafların e, içerikleri üzerine biraz söz etmek istiyorum. Lütfen. Giderim. Nelerden söz ediyor bu fotoğraflar diye. Bir kere e, bunlar da Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumu çok güzel gözleyebiliyoruz. Aynı zamanda e, o, yani duygu yoğunluğu çok yüksek fotoğraflar. Sadece hani a ekonomik durumu gördük ya da geografiyayı gördük diye duygusal açıdan da çok zengin fotoğraflar. Ee, tarihsel zenginliğini görebiliyoruz Anadolu'nun. Mesela kalelerde e, ya da geleneksel mimariyi gözlemleyebiliyoruz. İş kolları var. Mesela sosyal ve ekonomik hayatta kadınların yeri, dokunmacılar, şerbetçiler, oduncu ya da kelpik ustası gibi. İşte o dönemde ulaşımı sağlayan katırcılar onların hayatları gibi iş kollarını görebiliyoruz. Bir coğrafyayı çok güzel e, takip edebiliyoruz. Orası her şeyden önce bir metofotamya. Yani tarihsel açıdan da çok zengin. Coğrafya açıdan da çok zengin. Kelaynak kuşları var. İlk kez yine e, şeyin Cosby'in bir öğrencisinin fotoğraflarını göstererek tanımlandığı, daha önce bilinmeyen, işte selaynak kuşlarının fotoğrafları var. Nemrut Krater Gölü yine çok önemli dünya açısından, açısından. Doğu Toroslar Yayı ve Sıradalarını görüyoruz. Yörük Obaları mesela o dönemde. Karakıl Çadır'da yaşayan Yörük Obaları var. Onlar var fotoğraflarda. Velhasıl yerellik, ulusallık her şey bir arada. Çünkü aynı karede yerel gizliği giyen bir sürü varken Yanında şapkalı bir adam da var. Yani cumhuriyetin kazanımlarının da e, takip edilebildiği, e, giysi üzerinden okunabildiği fotoğraflar var. E, Demir yolları, ceylan pınar Tüpliği, ergani, ergani bakır işletmeleri gibi işletmeler var. E, meslek ve zanat erbabı karşılaşıyoruz yine. <gülüyor> e, aslında bütün bunlar bizde bir... Söz ettiği gözlememize neden oluyor. Nedir o? Mesela Evliya Çelebi'nin e, söz ettiği birerideki kelekçi mellahlarını biz bu fotoğraflarda görebiliyoruz. Aynı şeyi Aslıdular'da da var. Onların kabartmalarında da var. Yine Matrakçı Nasuh'un 16. yüzyılda ki, e, çizdiği o minyatürlerde düz tavanlı, tencereli evleri. Yine Cafer Hoca'nın fotoğraflarında birebir olarak görebiliyoruz. Bunlar çok değerli, yani yüzyıllarca süren bir hayat ve çok da değişmemiş bir süreklilik. Veyahut da Şırnak'ta dokunan bir şal şapik dokunmasının Osman Hamdi'nin Elbiseyi Osmaniye kitabında iki kişilerin üzerinde görmüş olmamız da bir, ayrı bir süreklilik. Yani çok değerli fotoğraflar her halükarda. Evet. Ee... Anılarına geçersek o fotoğraflarla ilgili bazılarından çok etkilendiğini biliyoruz. Senden dinleyelim bunları. Elbette tabii. Şimdi hoca fotoğrafları fotoğraf makinesiyle çekiyor ama bir taraftan da zihnine bunları kazımıştık. İkinci şekilde yıllar öncesinin anılarını çok rahat hatırlardı. Bütün detaylarıyla anlaşıldı. Mesela Nemrut Krater Gölü'nde oraya çıkmaları hatırası vardır. İşte e, Muhtar Bey, Ferihan e, Hanım ve Cafer Hoca bir de yardımcıları krater görüne çıkmak istiyorlar. Kurt kurt diyor ki orası çok tehlikeli çıkmayın fakat bunlar yok ille çıkacağız, tutturuyorlar, çıkıyorlar. Fakat e, buraya çıktıkları zaman orada kayboluyorlar gece. Dönüş yolunu ararlarken şey yapıyorlar? iyice kayboluyorlar ve bir tanesi Muhtar Bey hastalanıyor, ateşleniyor. Gece sabaha kadar o ve deve arasında yürümek zorunda kalıyorlar ve sonunda mutluluklar e, iyileştikten sonra aşağıya Çok korkmuşlar çünkü eşkıya varmış orada işte insanları soyup o, bırakıyormuş diye. Biri elinde tipek e, bekliyor onları. E, hastanın iyileşmesini bekliyorlar. Yani çok korktuklarını bahsederdi. Sabaha karşı ancak inmişler. Sonra bir de e, kınalı kuyruklu beyaz at hikayesi vardır Van Gölü'nde. Tatvan'dan bana giderken gemi bir şeyh binmiş. E, adı şeyhseydi. E, bu şeyh limanda beyaz atından inip gemiye binermiş. Gemi bu iskelesine gittiğinde atla karadan gidip şeyhi beklermiş. Hoca buna e, çok şaşırmış, çok da e, sevmişti o atı. Ee, hep şey derdi, ilk kez bir şey gördüm e, ama onun fotoğrafını çekemedim diye de üzülürdü. Hı -hı. Bu gezide bazı ilkleri de yaşamış Cafer Hoca. Mesela ilk kez sinema filmini Nemrut'ta çekmiş. Çok ee, Yine ilk kez şey gördüğünü e, orada, çünkü bir şehir çocuğu olarak, e, şehirde yaşayan biri olarak, ilk kez o, o vapurda şey gördüğünü anlatırdı. Bir de e, ilk kez beni bir veteriner muayene etti derdi. O da çok ilginç bir... Öyle e, mi? <gülüyor> e, hastalanmış e, Cafer Hoca bu gezi sırasında. işte Nemrut'taki o Krater Gölü'ndeki geziden sonra ve başka yolunda da yolda uymuşlar. Bunun için hastalanmış. Gece ateşlendiği zaman Hakkari de hükümet hekimi yanına bir veteriner hekim alıp konsültasyona gelmiş. E, Ve işte ağrılar üşüme. Daha önce geçirdiği sıkmanın yeniden ortaya çıktığı kanatine varmışlar. Hoca hep şey derdi, beni muayeneğe bir veteriner geldi. Buna çok dilerdik. Neden öyle bir şey yaptılar bilmiyorum ama hekim ve veterinerin konsültasyonuyla iyileşmiş. Bu da bir diğer anısıdır orada. Yine hocanın çok üzüldüğü bir iki fotoğraf vardı. Bunlardan bir tanesi Gözleri kör olan bir kadının fotoğrafı, çocuğunun gözleri kör olan bir kadının fotoğrafı. Onu hem çok severdi fotoğrafik olarak hem de çok üzülüyoruzdur. İkinci üzüldüğü fotoğraf da Mardin'de Ağ'ın karısı fotoğrafıdır. Fotoğraf görmeyenler için dinleyicilerimize anlatmak isterim. Bir kamyon var. Bu kamyon gezici sinema kamyonu. Yani kamyon bir yere gidiyor, sandalyeleri indiriyorlar. Perdeyle indiriyorlar ve orada e, sinema gösteriyorlar. Bu e, gezici sinema kamyonundan inen A'nın karısı fotoğrafı, kendi günden Kamyonun üstü sandalye dolu ve bir kadın e, inmek üzere kamyonun arka tarafından sandalyelerin önünden ve onun önünde de yerde e, eğilen bir maraba görülüyor. Kolay indim diye. E, Ağanın karısının önünde eğilmiş ve ağanın karısı onun sırtına basarak yere iniyor. Ee, bu kitaptaki <gülüyor> en hüzünlü fotoğraf bu maalesef. Sövdal yapının ve kadının ezilmesinin böyle baş fotoğrafı gibi bir fotoğraf. Hocanın evet. her çektiği fotoğrafın tabii ki bir hikayesi var ama e, onları şimdi anlatamıyoruz. Dinleyicilerimiz görebildikleri zaman bir kısmı görecek sanıyorum var senin. Tabii tabii. Anlayacaklar bu Tabii sosyal medyada da paylaşacağım bunları. Süremiz çok sonuna yaklaştık. E, kısaca birkaç cümlelik de e, senden, e, onu yakından tanıdığım için e, soruyorum. Arşivciliği, hocalığı nasıldı? Çünkü hocaların hocası Cafer Hoca. Aa, tabii ki e, bir kere e, hoca e, Mimar Sinan Güzel Sanatçılar Üniversitesi'ndeki fotoğraf enstitüsünün kuruluşunda görev almış bir kişi ve ilk e, bölüm başkanı. Aynı zamanda e, çok... Ee, mütevazı bir insandı. Mütevazılığının yanı sıra çok disiplinliydi. Metreğinde özellikle titiz bir arşivciydi. Her çektiği fotoğrafın altına yazar negatiflerinin, kontakların altına. Ee, bu bize bugün çok kolaylık sağladı. O, bu fotoğrafların nereye ait olduğunu bulmak konusunda. İdealistli, çalışkandı ve asla hırslı değildi. Çalışkandı, sadece işini yapardı. Tam bir cumhuriyet insanıydı. Çok çok iyi bir insandır. Ahmet'i anıyoruz. Kendisini. Allah rahmet eylesin. Hocanın konusunda ne söyleyeceksin? Şimdi ben kendisinin öğrencisi olmadım ama onun çok öğrencisini tanıdım. E, grafik bölümünde olsun, fotoğraf bölümünde olsun. E, yıllar geçtikten sonra bile, e, 40 yıl, 50 yıl, öğrencileri hala onun derste e, çok e, iyi olduğunu söylerler. Ben e, o bilemiyorum. Benim arkadaşımız sadece, öğrencisi olmadım. Harikaydı. Cafer Hoca'ya tekrar rahmet diliyoruz. Ee, çok teşekkür ediyorum Saliha. Harika bir program oldu. Ben sonsuz bir şeyler daha söyleyebilirim. Lütfen. Tabi. Şimdi e, bu fotoğraflar üzerinden e, konuşuyorum. Hedaptaki fotoğraflar üzerinden yani Cafer Hoca'nın fotoğrafları üzerinden e, fotoğrafçı elinde makineyle kayıt tutan değil sadece. E, biz bunu bu halinde çok görüyoruz. İnsanın çektiği fotoğraf bir şeye dokunmalı. Hem estetik olarak hem duygu olarak bir etkisi olsun. İşte Cafer Hoca'nın fotoğraflarında nesneyi, bireyi, toplumu ve birbirleriyle olan ilişkilerini biz e, görüyoruz. Bunları görürken de bizim gözümüze soka soka değil, çok yerinde ve dolunda kullandığı bir estetik ile bunları yaratmış kendisi. Bu bakımdan onun fotoğrafları ve bu kitaptakiler, bu kitap olanları da 1950'lerin Türkiye'sini, coğrafyamızı ve insanımızı anlamak için çok değerli belgeler olarak gözümüzün önünde duruyor. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yine... Bir başka fotoğraf ustamız Sabit Taltagil hocamızı da rahmetle özlemle anıyorum. Ve benim misafir ettiğim için de çok teşekkür ediyorum. Açık Radyo ailesine ve tüm dinleyicilerimize de en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Asıl ben çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Değerli dinleyiciler size de harika bir gün diliyorum. Sağlıcakla. Foto müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm. Açık Radyo Program Destekçisi olun.